Sallallahu Teala Fikitabil Aziz Bismillahirrahmanirrahim İnne fî halkı s vel ardı ve ihtilafil leylü ve nehâri le ayâdillü u'lil albâb el-lezîne yeltürûn Allah'a ve ku'ûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkarûne fî halkı s vel ardı Rabbenâ mâ halakte hâdâ batilâ s Seneler seneleri mevsimler mevsimleri aylar ayları, günler günleri haftalar haftaları saatler saatleri kovalamakta ve insan da arkasından koşan ve daima onun ensesinden ayrılmayan bir kuvvet var ki ona melek mef derler o da insanoğlu takip ediyor insanoğlu seneleri, ayları günleri, haftaları süratle takip ederken onun arkasından takip eden bir azim melek var ona melekül diyorlar ki Ezrail aleyhisselam. O öyle bir davetli ki isteyene istemeyene, sevene sevmeyene, inana inanmayana gel gelici bir davetçi o. Daha Hazreti Adem aleyhisselamdan ve ondan geçen alemlerden kıyamet gününe kadar ne kadar ziruh varsa insan oğullarından ve cinnilerden en nihayette bu zat-ı ekrem ile karşılaşacaklar. Bu zatla karşılaşmayacak hiçbir kimse yok.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 Bizim amellerimizi Cenab-ı Hak hayvan şeklinde tecessüm ettirmiş, bizim önümüze koymuş. İnsanlık numuneleri olduğu gibi hayvanlık numaraları da vardır. Kendini bunlara bakarak nizama koyabilirsin. İnsanlık numuzu Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ona uyanlar ve ona uyanlar, uyanlara uyanlar da insandır. Ha ilahi yavaşlar Çünkü kamil Mükemmel insan Hz. Muhammed'dir. Esma ona talim edilmiş. Zat ona talim edilmiş. Mirat-ı hak olmuştur. Ona biad Allah'a biad etmiş. Onu selen Allah'a sevmiş. Ona ihan eden Allah'a ihanet etmiştir. Hatta bir kimse Allah muhafaza buyursun ağzından bir kötü söz çıksa baka karşı tövbesi müstecav olur da Resul-i Ekrem'e çıkarsa tövbesi kabul olmaz. Çünkü i̇ffet ilahi İlahi, namus Yani sen nasıl ki şahsın vardır ve mukaddesatın vardır. Şahsına yapılan bir buzu bir daveti affedebilirsin. Affetmen lazımdır. Ama mukaddesatına edilen fenalığı affetmek, senin için değil doğru. Her kişi bunu affetmez. Edemez zaten. Mukaddesat bu. Allah'ın da mukaddesatı Hazreti Muhammed. Her cuma, her camide. Kelabullah'ın her anında ve her zamanında, Kur'an'ın içinde. Allah Zat-ı Huluvet'iyle ve melekleriyle beraber müttesiren, hiç bunun olmadığı halde Resul-i Ekrem'e salatu selam verdiğini ilan eder. Cuma günlerinde bunu mezunlar bize ne yaparlar? Camilerde inat edilir. İnnallâhe ve melaiketehu yusallûne alem ya eyyühellezine âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslimat. Manası... Allah melekleriyle beraber muhakkak Habibi Muhammed'e salat eder. Ediyor. ey müminler siz de ne yapınız? Allah'a uyarak onun Habibi Muhammed'e salat ediniz. Allah Resulünün bu salata ihtiyacı yoktur. Senin benim salatıma. Ona salat etmekle biz nurlanırız. Biz yüceleriz. Biz yükseleriz. Ta fi makad-ı sıdık. Sadıkların ve sıddıkların makamına yüceleriz ki o makam Melik-i Cabbar'ın Hakkın yanındadır yani. Hakkın kıtındadır. Hakka vuslattır yani. Ömür çok çabuk geçicidir. Bak düşününüz, nasıldın? Dün çocuktun, sonra genç oldu. Çocukluk aleminin en güzel hayatı senin çocuk varlığında Vardan yoktan anlamazsın. Mektep başladı mı, hayat ağırlığı senin üzerine yüklenir. Onun arkasından askerlik, onun arkasından evlenme, onlar arkasından ölümler, kalonlar çocuk olmalar, doğumlar, çekişmeler, vuruşmalar. Velhasıl aklın başındaysa, iyi dinler, 70 sene ömrün varsa 35 senesi uykuyla geçer. 70 senelik bir ömrün 35 senesi uykuyla geçer. 35 senelik 17 senesi çocukla geçer, 10 sene kalır. Bu 17 senin içerisine hastalıklar, ölümler, sıkıntılar, her türlü ağırlıkları bunun için yüklenir. 40 sene yaşayan bir mümin, 39 sene burada keder görür, bir sene oh diyebilir ancak. Onun için Resul-i Ekrem şöyle işaret buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer aklın başındaysa, bu akıl da aklı muad ise, sana düşünme nimeti verildiyse, gözüne ibret nimeti konuldu ise, bu kelamdan ibret alırsın. He ben... Kulluk kulluk kemerini beline kuşanırsın, günahlarına tövbe edersin, hemen Allah yoluna başını koyarsın. Öyle bir hale gelirsin ki, öyle bir ezan tavsiye ederim ki, yola giden kimse yükünü hazırlamış, trenin kalkmasını yahut vapurun kalkmasını beklediği gibi tabudun, tabudunun kalkmasını bekle. Aslı bir gün gel diyecekler. Dön dedi mi hemen dönersin gelin. İster padişah, ister paşa, ister orduların, ister kral, ister dünyaya ve uhbaya malik ol. Bir kere değil mi? Birisi İrci ile Rabbiki var, Rabbine dönver. Bir de İrci ile Nâr var. Birisi Budiyet, biri Kurbiyet. Onu da buradan elde edersin. Seni Allah sevmiş, sana Kur'an'ı inzar etmiş Habibi Muhammed vasıtasıyla. Ve sevgilisinin seni ümmet etmiştir. Bu nimeti bil, Bunun şükrünü eda et. Resulullah'ın sünnetini ehya ere. İbadet etaatine bak. Şu hadise bak şimdi. Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Vekalem sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyurdu. Acilu bi salati kable fert. Aman. Aman namaz kazaya kalmadan namazı kıl. Namaz kazaya kalmadan namazı kıl. Acele et, tacil et, tacil Tövbeye tacil et üst tarafı. Namazın vakti çok çabuk geçiyor. geçici olduğu gibi ömür de çok çabuk geçicidir. Acele kabul kablenmert. Ölmeden tövbe et. çünkü ömür çok acele gelip geçicidir. Ha bugün hayarın derken bir gün ansızın göğsüne otururlar. Vaktiyle dört kıtaya hükmetmiş bir padişah alem daima aldanmış. Bugün tövbe ederim, yarın tövbe ederim, övün gün namaza başlarım diye. Çok zavallı insanlar bunun gibidir. Bu da bir hayreniyettir ama yemeği yemeden gitme. Yemeğe yere git, kıl da git yani. Sonra çok şunu olacaksın, ellerini ısıracaksın. Kabirde yalnız başınasın. Amelene başına kalacaksın. Bak, anlatacağım şimdi. Osman İbni Afan'ın Resulü Ekrem'in iki kızı kerimesini almıştı işte ismi orada yazılı Şurada Osman İbni Aflan radıyallahu anh efendimiz hazretleri habirden ilgili vakıta çok ağlardı titrer ve tüyleri tüyleri tiken tiken olurdu. bu Osman ki efendimizin iki kerimesini almış iki nuru iki nuru Muhammed'i almış ve aynı zamanda resul Ekrem buna ey osman Salih peygamberimiz hazreti Muhammed Mustafa rahmetellili alemin Beşir, nezir, Şahid olan peygamberimiz, Allah'ın mahbubu sevgilisi, ''Ya osman Salih, ey Salih Osman, bana dua ediyor musun?'' diye sormuş kendisi. Bu Osman ki, camil, Kur'an, Kur'an'ı cemeden bu. Şehit olduğu vakitte oruçluydu ve Kur'an okuyordu. Öyle şehit ettiler kendisi. Bu zade peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Osman'ı Salih, bana dua ediyor musun?'' diye sormuştur kendisine. İltifat buyurmuşlar. ve i Ekrem bu zat kabir anıldığı vakitte ağlar, üzülürdü, tüyleri diken diken olurdu. Dediler ki ya Osman İbni Afan, Resul-i Ekrem sana bu kadar bir teneccühleri var. Niçin kabirden korkuyorsun? Mahşerden bahsedildiği vakitte bu kadar mütehsir olmuyorsun da kabirden. Dedi ki mahşer umumidir dedi. Ama kabirde tek başımayız, yalnızız. Yalnız. Sen hiçbir kış gününde gökyüzü kapanmış kapkara, Yolunu kaybetmişsin, kırda kalmışsın. Kaldığın var mı öyle işinizde? Ne korkunç olur biliyor musun? Daha bu böyleyken. Ya kabirde olursa bu iş? Sakın ha kabirin içindeki kalınlığa zannetme ha. Kabirde başka bir alem var, başka bir dünya var yani. Alim ve berzah var. Orada kalınlık kavlat meselesi mevzu var. Acilu mittebeti kablenmer. Kablenmer. Resul-i Ekrem diyor ki, Tövbeyi hemen, tövbeyi Tövbe ediniz. Acele ediniz tövbe İhmal etmeyin tövbeyi. Aa. Tövbenin manası günah yaptığında tövbe arpı demek manasına değil. Kötülükleri terk edeceksin ve yaptığın kötülüklerden ikrah geleceksin. hatırına geldiği vakitte ağlayacaksın. Allah'a hırsız Bir daha yapmak üzere cezmi kast edeceksin. Tövbe bu. Tövbe demek tövbe bu, zikirdir bu. Allah'a katılacak. Bir daha tövbeyi tarif edeyim sen anlayacaksın. Bir hayvanı sadık o sağdığımız sütü, sağdığımız züphine verebilir miyiz? Tövbe böyle olacak. Terk ettiğiniz bir ila dönmemek yok. Bu niyetle olacak. Kaderde varsa kazada zuhura gelir olan sözümüz yok. Şimdi hükümler dört kıtaya hükmediyor ama bir kimseye hükmedemiyor. Nedir o? Melik-ül Mevte hüküm yok. Zaten Allah galip. Her şey mahluktur. O Bu tükümler ha bugün tövbe ederim, ha yarın tövbe ederim böyle böyle gününü geçirdi sana hitap ediyorum şimdilik hikayeti dinleme kendi hayatına teprik et bugün tövbe edeceğim yarın bu bayramda geçti kurban bayramı inşallah bir daha ramazana falan hemen tövbe aklın başındaysa sonra ağlamana pişmanlık duymana ellerini sırmana, sakalını saçını yolmana fayda yok kabirde ne vakit diyeceğimiz malum değil sana mı bana mı ni ihtiyala mı Doktor ama hastaya mı? Bilmiyoruz nereye sarılacak. Hastanın başına doktor ölüyor. Hasta ihtiyar eden doktor diyor ki bunda hiç diyor şey yoktur diyor. Çare yok diyor. Bu ölümdür bunun diyor. Doktorda bir şey yok. Hasta kalıyor doktor ölüyor. Kaç derece geldi? Aklım başındaysa bak hiç söylüyorum. Hükümler de böyle yaptı ve fakat bir türlü nefsi emmaresinin başını kötülüklerden alamadı. İçkiler vazgeçemedi. Fıçkıdan vazgeçemedi, fuhuşiyattan vazgeçemedi. Allah yoluna kafayı koyamadı belası. Hep böyle davanı böyle geçirdi. Bunlar hala oldu böyle yapanlar. Hemen kast Ya Rabbi sana döndüm rüje ettim. Ben nefsimin mahkumu oldum. Sana teslim oldum ya Rabbi. Beni Hakkı'la götürdüğü için Allah'a teslim olacaksın. Hakkı'la gideceksin. Evvela gençlere söylüyorum, yaşlara değil. Gençlere, size lazım gençler evvela. Allah ve çok seviyor. Eğer sevmezsenin burada ne işin var genç? Sen sindik nefsi emaranın peşinde olman diyor. Seviyor Allah seni buraya, diyor seni buraya. Onun için evvela size. Gençlerin ibadet ve dağıtı Allah'a çok sevgilidir. Bir de kemale girmiş insanlar. Saçlarına, sakallarına ak düşmüş. Ölüm habercileri gelmiş. Onlara tövbe etmişler. Allah'ın sevdiği kullar bunlardır. Hele yaşlılar. Günah dahi işleseler Allah diyor ki. Ey sinirleri gevşeyen, saçakalı ağıran, beni bükünen ihtiyar. Benden korkmadan bana karşı günah işliyorsun. Ben sana azap etmeye hayal ederim diyor Hazreti Allah. Allah'ım. hükümdar en sonunda son belciği olan yatağı yattı. Ecel yatsına başını koydu yani. Vezir hüzasını topladı. Dedi ki ey vezirlerim, ey paşalarım, ey kumandanlarım. görün beni ibret alın. Ben dört kıtıya hükmederim. Değil mi? Evet ben ahiretin kokularını alıyorum ve gideceğim ve da görüyorum burada. Vakti geçirdik biz dövvede. Siz bana bakın, benden ibret alın. Kötülüklerden bir şey hiç çıkmıyor. Gelin siz ibadet ve taata dönünüz. Hiç olmazsa beni görün, benden ibret alın, Allah'a yönelin dedi. Size ben ibret olayım. Ben kainatın ibret almadım, şimdilik bensiz ibret olayım da benden ibret alın dedi. Ben korkarım kamera azabından beni toprağa gömmeyin. Beni bir tavuğun içine koyun, sarayımın tavanına asın dedi. Asker beklesin beni, 40 gün Öyle yaptılar. Fakat nasıl değilde korkunç bir gürültüyle tabut gürledi. Ne olursa açtılar, bir yılan hükümdarı yarı yere, yere ne kadar yutmuştu. Yılanı katlettiler, tekrar yerine koydular. Birbirine sonra gene bir gürültü oldu. Açtılar, gene aynı yılan yutmuştu gene. Üç sefer bölgediler, dördünde büyük bir reliyallaha gitmeler o devirde, sordular, Dedi ki, onu katletseniz de faydası olmaz, o simbili dünya yılanı değil. Onun kendi ameli, nefsi emmaresinin timsalidir dedi. O başbuşa kaldı kendi kabrinde, Ona mı kurtarmasınız kurtaramazsınız? Böyle günler gelmeden, bu kabirlere uğramadan, ...yakalarımız zebani eline girmeden... ...melekül müerkkisi tutmadan... ...kabirde tek başımıza kalmadan... ...gelin tövbe edelim... ...ömürler çok çabuk geçici... Akıl başına değil bak senler senleri kovaladı... ...aylar ayları... haftalar haftaları günler günleri bayram bayramı... ...dün Ramazan derken... ...dün Ramazan bayramı bugün Kurban Meryem'i... ...Kurban Mali'mi geçti... ...içimizden birçok arkadaşlarımız da ayrıldılar... ...amelleriyle baş başa çıkıp gittiler... ...o haram deneyip topladıkları... Düşmanlarına kaldı, sevmediklerine şey kaldı. Onlar taksim etti, yediler. Hesaplarını onlar verdiler. Şimdi aklı başında olanlara benim sözlerimin kağıdı geleceğine kaniyim ben. Hemen gencimiz ve ihtiyarımız, orta yaşlımız, çocuğumuz, hep biz tövbeyi ederek Allahü Teala Hazretleri'nin yoluna baş koyalım. Kalbim temiz, beş vakit namazda ne varmış? Sofuların namazı var, bizim niyazlar var Bu yanlış bir yoldur. Kılamasan bile eyvah ben niye kılamıyorum de ağla. Ağlayamazsan niye kılamıyorum diye, niye ağlayamıyorum diye ağla. Hem kılmıyor hem kılanı tahti ediyor, hatalandırıyor. Öyle yapmasak ha, akıbetin iyi olmaz. Kılamıyorsan ben niye kılamıyorum? Allah beni niye huzuruna kabul etmiyor? Çünkü namaz kılmayan bir kimse huzurullaha kabul edilmiyor demek ki. Bu bir huzurdu. Ve davetçisi de Hazreti Allah'tır. Ve minaresinden müezzin ağzıyla Allah... Daveti ver kullarını huzuruna. E sen kulken sevmediğini huzuruna almıyorsun da Allah sevmediğini huzuruna alır mı? Her yeri huzurdayız ama camide bir hususiyet vardır. Camide, mescitlerde, Allah'a secden yedilerde bir hususiyet vardır. Bil ki buraya giriyorsun, bil ki Hakkı Hak, Hak sana karşı olan bir muhabbeti olduğunu bilmen lazım. Bunu fırsat bil ve Rabbinin önünde secde eyle. Allah'ını tesbih et. Dilinde Allah'ın esnası, kalbinde Allah'ın sevgisi ve muhabbeti olsun. ibadet ve taatta gününü bir eden zarar ettir. Dünya hususunda böyledir, dünya hususunda böyledir. İlk günü bir eden zarar da duadır. Mutlaka ilerlemek lazımdır. dünyaları da doğru, maddede de böyledir. Bağ husus, dünya altından olsa ahiret tenekeden tenekeyi tercih et çünkü dünya altından da olsa fanidir. Elinden çıkıcıdır. Ahiret tenekede olsa ne olacak ebediyen. Estağfurullah. O öyle değil ya. Yanıtmak için söylüyorum bunu. O ebediyen, o ebediyen orası bir daha. Bir daha gelmek yok buraya efendim bir daha. Bitti. Buradan gelen gidiyor. Daha bir daha bahşer gününde senle ben karşılaşırız. Huzurullah'ta. İnşallah Resulullah'ın sancı altında. İnşallah şehitlerle, gazilerle, nebilerle. Velilerle, aşıklarla, salihler acım oluruz. Allah ganidir. Allah diyenin kapısından boş çevirmez. Kim olursa olsun. Ama kıymetini bil yavrum. Namazın vakit geçtiği vakte ömür de çabuk geçilir. Hemen tövbe et ve Allah'a harucu eyler. O vakit zarar etmezsin. Tövbe zarar etmediler. Tövbe etmeyenler zarar ettiler. Cevahirlerden daha kıymeti ömürlerini denize savurdular. Eba ettiler, attılar soğuklara attılar. Bir kere dünya yüzüne tekrardan dönüp bir kere Allah demeyi Allah'tan ihtiyacı almakla farkı verilmeyecek. Kur'an-ı Kerim'i beğenmeyi. Ya Rabbi tekrar bir dünyaya çıkar salih, salihayız. Cahilere. Geçti. Bitti o iş. Hani malum insanınız ben sana düştüm ama yine söyleyim de sözümüze nihayet veririm. İlyas Nevi ölüyormuş. belki Her nefis ölüm tutucu ağlıyormuş İlyas Aleyhisselam. Peygamber. Peygamber. Oyuncak değil. mal imamı değil. Peygamber. Melek İlmet demiş ki ya Allah ölümden mi korkuyorsun niye ağlıyorsun demiş. Sen bir peygambersin senin makamın cennetin ala kısmındandır. Deyince yok ya Melek Mert, ona ağlamıyorum. Rabbime ibadet etmeye doyamadım demiş. Yani ete kana bürülüyken dünya vücudundayken Rabbime ibadet etmeye doyamadım demiş. Fırsatı gayimetli. İbadet ve tahten lezzet almıyorsan hastasın. Çünkü hastaya bal tatlılıkları bak da Bal hastaya acı gelir. Neden? Mizacı bozuktur. Kim ki ibadet ve taattan, kim ki zikrullah'tan zevk duymuyorsa hasta o. Tövbesi hastalığı tedavi ettirsin. Son pişmanlık parayet etmez. Bir gün gök yaralacak, güneş duracak, yıldızlar dökülecektir. Tövbe kapın kapanacaktır. O günler gelmeden Rabbine dön. Allah kan iyidir. Hazreti Muhammed gibi bir, bir peygamberimiz var. Ebu Bekir'e Sıddık gibi bir şefiimiz var. Ömer gibi bir hanimiz var. Osman gibi bir duacımız var. Ali gibi bir münciğimiz var. Kur'an gibi bir kitabımız var. Bize kafi gelme gelir ama Allah da Allah da daim ol ve da kaim ol. Kemen iman üzere kapansın. Ona çalış. Bu da ibadetle, vetaatla olur, muhabbetle olur. Tövbe istiğfar edelim. Hangi günahı tövbe edersen, o günahı yapmamış gibisin. İki cihan serveri, izicin peygamberi, sebebikati alem olan Efendimiz -ezden buyurmuş, iyi dinle. Günaha tövbe eden o günahı yapmamış gibidir buyurmuş. Allah affediyor daha. Onun için Allah benim bu günahımı affeder mi, etmez mi düşünme böyle bir şeyi. Allah'a hüsnü zanet, Allah'a sev. Allah'a hüsnü zanet, Allah affedicidir. Allah de mahrum veririz. Allah bilin ilahi aleyhissalem mihdi inşa